Tema Vakfı Mersin-Akkuyu'da yapılmak istenen nükleer santrale dava açtığını duyurdu. Dava Mersin-Akkuyu'da yapılmak istenen nükleer enerji santrali için Mersin-Karaman çevre düzeni planında işlenen değişikliğin kısmen iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle açıldı. Dava gerekçelerini özetleyen tema yetkilileri gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçtiğini hatırlatarak Akkuyu bölgesinin TAEK kriterlerine göre ...yanlış seçim olduğunu belirtti. Tema Vakfı Bakanlar Kurulu tarafından 27.08.2010 tarihinde onaylanan uluslararası sözleşme ile... ...Akkuyu Nükleer Santrali iç hukukun denetiminden çıkarıldığını... ...oysa en öncelikli hukukun temel insan hak ve özgürlükler olduğunu söyledi. Tema'yı bu cesur ve şanına yakışır hareketten dolayı kutluyoruz. Tema'nın 500 bine yakın kayıtlı destekçisi ve 1 milyon internet izleyicisi olduğunu da buradan hatırlatalım... Bütün dinleyenlerimize tabii ki Rus şirketi de. Marmara Denizi'nin oşinografik koşullarının ölçümü projesi Marem'e göre Marmara giderek kirlenmeye devam ediyor. Oksijen miktarı düşüyor, Marmara Denizi'nde 123 canlı türü yok oldu ve yaşamın devam ettiği kısımlarsa 1970'lere göre sadece %15 kalmış. 1970'lerden beri yapılan ölçümlerde Marmara Denizi sürekli kirleniyor ve kirlenme özellikle sanayileşmiş bölgelerde yoğunlaşmış durumda. Boğaz akıntısı ile derin deniz deşarjının ise mümkün olmadığını açıklayan Marem'den Profesör Aydın, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e açıldığı noktada bulunan eşeğin suyun %75'inin verilmişti. Karadeniz'e geçmesini engellediğini belirtti. Anlaşılan atıkların şu anda girişi dursa bile ancak 5 yıl sonra Marmara'da olumlu sonuçlar alınabilecek. Dolayısıyla ne kadar hızlı harekete geçersek o kadar iyi. Hükümet 2023 yılı projeleri arasında yer alan Afyon-Antalya-Alanya otoyolu, şimdiye kadar görülmemiş bir doğa katliamının habercisi. Projeye göre çok sayıda korunan alan ve bölgeye adını veren tarihi köprüyü barındıran Köpürçay Havzası 6 kilometre uzunluğunda viyadük ve tünellerle geçilecek. Otoyolun ön projesi bitirildi ve imar paftalarına işlenmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gönderildi. Otoyol Toros Dağları'nı rekor sayılacak uzunlukta tünellerle ve vadileri de bazı bölgelerde 9 kilometreyi bulan viyadüklerle geçecek. Proje Antalya'nın henüz fazla eri değmemiş kuzeyinde Toros Dağları'nda doğanın zarar görmesine neden olacak. Bu gidişle zaten el değmemiş yer kalmayacak güzelim ülkemizde. İngiliz Yayın Kuruluşu BBC'nin 2011 yılının kadınları listesinde Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaya yer vermesi tepkilere neden oldu. BBC'nin 2011 yılının her ayında haberlere damga vurduğunu düşündüğü kadınlara yer vererek hazırladığı liste Aralık ayı içinde Çin'de Edinburgh Hayvanat Bahçesi'ne getirilen dişi panda Tian Tian'ın ismi ve fotoğrafı bulunuyor. BBC'nin panda tercihi Sosyal iletişim Ağı uh, Twitter'da tartışmaları neden oldu. İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy, panda hikayesini hepimizi sevmemize karşın Christine Lagarde'ın IMF başkanı olduğu, Helle Thorning-Schmidt'in Danimarka başbakanı olduğu veya Amy Winehouse'un öldüğü bu yılda BBC'nin her ay haberlere damga vuran 12 kadın yüzü bulamamış olması sinir bozucu açıklamasında bulundu. BBC ise gelen tepkilere karşı listede hayvanların bulunmasının bir ilk olmadığını söyledi. Gelip geçici ve fani dünyada bir politikacı da geçer gider. Aynen yıllar gibi. Ancak panda gibi bir tür milyonlarca yıldır bu gezegende ve bizim yüzümüzden artık neredeyse doğada nesli tükenmiş durumda. Ve hayvanat bahçelerinde yaşıyor. Bu tartışmayı ben doğrusu anlayabilmiş değilim. Bence tartışılacak konu yaban hayatına zarar vermeden nasıl insanlık olarak yaşayabileceğimizin yolları. Keşke Türkiye'de de yayın kurumları bir hayvanın insanları eş ve kimi zaman daha önemli olduğunu söyleyecek cesarete sahip olsa Türkiye'de bir sırt çadırında çıkan yangında cayır cayır yanarak ölen ayılar ne kadar haber oldu? Bu çadırda ölen insanlar olsaydı. Var mı gerçek farkımız ayıdan? Cansa o da can. Doğa Derneği hızla kuruyan Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için 7 Ocak'ta Burdur Gölü'ne sadakat yolculuğu düzenliyor. 6 Ocak Cuma akşamı İstanbul'dan, Ankara'dan, Hasankeyf'den, Şanlıurfa'dan ve Hatay'dan başlayacak sadakat yolculuğuna Türkiye'nin her yerinden katılım mümkün. Yolculuğu Coğrafya ve Keşif Dergisi Atlas'ta destekliyor. Türkiye'nin 13 uluslararası öneme sahip Ramsar alanından ve 305 önemli doğa alanından birisi olan Burdur Gölü 1970'ten bu yana alanın yaklaşık 3'te 1'ini kaybetti ve su seviyesi 12 metre 25 santim düştü. Neredeyse 3 katlı apartman yani. Türkiye'nin her yerinden ve Burdur'dan yüzlerce doğa sever Burdur Gölü'nün yok oluşuna dikkat çekmek için Gölün en çok çekildiği senir bölgesinde buluşacak. Doğa Derneği ve Atlas Dergisi bundan önceki yıllarda Tuz Gölü, Kaz Dağları, Hasankeyf ve Alinoyi'ye sadakat yolculukları düzenlemişti. Evet, 2012'de yolculuğumuz devam ediyor. Gezegenin geleceği her attığımız adım yaptığımız her seçimle şekilleniyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek için 2012 azimli, başarılı, heyecanlı ve coşkulu geçsin diyorum. Esen kalın.